Meccan aşama dördüncü peygamber, MS 571 pazartesi günü fil yılında Mekke'de doğdu ve baba bir yetim ve büyük babası Amerika Birleşik Devletleri al mutlaptı.